525. Konu, müreis Savaşı'nın Hikayesi. Biz bir gazada bulunuyorduk. Muhacirlerden bir kişi bir ensarinin kıçına vurdu. Ensari, ey ensarlar, diye bağırdı. Muhacir olan kişi de, ey muhacirler, diye bağırdı. Resulullah bu sözü işitti ve, yine cahiliye davasını yenilemek mi istiyorsunuz, dedi. Onlar, ey Allah'ın Resulü, muhacirlerden bir kişi ensardan bir kişinin kıçına vurdu, dediler. Hazreti Peygamber, bu cahiliye davasını bırakınız, bu murdar bir şeydir, diyerek olayın büyümesini engelledi. Bunu, Abdullah bin Ubey duydu ve, demek muhacirler böyle yaptı, hele bir Medine'ye dönelim, andolsun, güçlü ve şerefli olan, hor ve zelil olanı oradan çıkaracaktır, dedi. Bu söz Hazreti Peygamber'in kulağına gelince Hazreti Ömer, ey Allah'ın Rasulü, bırak da bu münafın boynunu vurayım, dedi. Hazreti Peygamber, onun yakasını bırak. Halk, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler, dedi. O sırada Ensar sayıca muhacirlerden fazlaydı, sonra muhacirler Ensar'dan daha fazla oldu.